Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Bir hafta aradan sonra tekrar Birlikteyiz Radyo Havanda Paslaşmalarda Evet futbol dünyası oldukça Hareketli bir dönem içerisinde Futbol ve siyasetin ee, çok yoğun bir şekilde iç içe geçti bir e, dönemden geçiyoruz. Aslında futbol ve siyaset hep e, iç içeydi de e, hani en sıradan bu işle iç alakası olmayan insanların bile fark edeceği bir e, şekilde ortaya çıktı bu ilişki. Galatasaray Türk Telekom Arena stadına taşındığı gün e, başbakanın da katılımıyla yapılan açılış törenindeki protestolardan sonra Malumunuz Galatasaray Başkanı Adnan Polat o protesto yapanları kameralarla tespit edip tek tek e, emniyetin de yardımıyla e, hem dava açılacak hem de onlar sırada alınmayacak. Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Şimdi bu 300 kişi nasıl belirlendiyse 300 çünkü emniyet e, Adnan Polat'a söylemiş demiş ki 300 kişi sızdı içeriye. Oradan geliyor bu 300 rakamı. Her neyse, şimdi bu 300 kişi yakalanacak kameralar sayesinde emniyetten sonra işte mahkeme çıkacak. Çok merak ediyorum. Yani ne di neyle suçlanacaklar? Alkışla protesto. Bu herhalde devlet başkanlarını ne hakaret suçundan bu kişiler hakkında işlem yapılacak diye tahmin ediyorum. İşte ileri demokrasi söylemlerinin yoğunlaştırıldığı bir dönemde insanlar alkışlı protestoda bulundukları için kovuşturmaya, soğuşturmaya uğruyorlar. Bu sizin takdirinize kalmış artık. Bundan sonra bir şey söylemeye gerek e, duymuyorum açıkçası. Yani ne söylenebilir ki böyle bir şey? Diğer yandan e, hafta sonu geçen cumartesi günü Spor Emeksen sendikası vasıtasıyla bir eylem düzenlendi. Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı ve diğer Trabzon, Giresun vesaire memleketin e, ve Dersim sporlu taraftarlar e, Taksim'de Spor Emeksen pankartı arkasında buluştu ve bir yürüyüş tertipledi. Siyasetin e, futbola bu şekilde soruşturmalarla, kovuşturmalarla müdahalesine tepki gösterdi. Öncelikle bu eylemin şöyle bir özelliği var. Türkiye'de bir spor sendikası kuruldu. 2009 senesinde kuruldu ve geçen yılda fiilen de çalışmalarına başladı. 70'lerin eski futbol yıldızlarından Galatasaraylı Metin Kurt ömrünü futbolun ve sporun örgütlenmesine harcadı ömrünü. İşte onun kuruculuğunu yaptığı sendikanın çağrısına ee, epey bir ilgi gösterdi futbol taraftarları. Ee, kendisi de yaptığım konuşmada, görüşmede bana 200-300 kişi bekliyorduk ama 3000 kişi geldi dedi. Bu çok önemli. Başbakan ise bu eyleme katılanları yine küçümsedi, yine aşağıladı. Yine bir takım siyasi partilerin örgütlediğini söylüyor. Yani ne, kötü bir şey mi bu? Yani siyasi partilerin sivil toplum mu örgütlemesi, sokağa çıkması, demokratik haklarını kullanması kötü bir şey mi? Bu e, ötekileştiren, e, aşağılayan, yok sayan dil başbakanın sık sık başvurduğu bir dil. Üzüntü ve kaygı verici açıkçası. E, ve bu eyleme katılanlara şöyle seslendi. Bunlar topu bomba sanırlar, karakola da. Bomba sanıp karakola götürürler. Hatta bazıları karakola bile götürmez diyerek yine imalı, yine e, yani hedef bile gösterdi denilebilir. Çünkü e, bir kere oraya gidenler futboldan anlıyor. Üstelik o eylemi düzenleyenlerin başındaki kişi Metin Kurt milli formayı giymiş. 70'lerin en büyük futbol yıldızlarından. Yani Fatih terimlerden falan daha iyi futbol oynayan bir isimdi. Ee, 70'lerde futbolcuları örgütlemek için kariyerini hiçe saymış bir futbol yıldızıydı. Yani bugünün e, diyelim ki en ünlü futbolcusu kim? Arda Turan'ın çıkıp hayatını sendikal mücadeleye adaması gibi bir şey. Metin Kurt vazgeçmiştir. Bireysel çıkarlarından Şahsi kariyerinden vazgeçmiştir. Bütün sporcuları örgütlemek adına. O yüzden Metin Kurt topu topunda olduğunu bence başbakandan çok daha iyi biliyor. Çünkü başbakanımız geçmişinde amatör kümede futbol oynamıştır. Fenerbahçe'ye transfer noktasına geldiği rivayet edilir. Hadi öyle olsun. Yani kendisinin amatör futbolculuğu övülüp bitirilemezken, ne büyük topçu oldu anlatılırken, Metin Kurt'un ve onun arkasında toplananların futbol topunu bomba sanacaklarını düşünmek, bunu dile getirmek üzücüdür. En hafif tabiriyle. En hafif tabiriyle üzücüdür. Peki bu eylem başarılı oldu mu? Evet, çok başarılı oldu. Ancak ne hikmetse 3000 kişi Taksim'de Futbol tarafları adıyla yürüdü. Bütün renkler kardeşçe yürüdü. Fenerbahçeliler, Galatasaraylıların tek yumruk sloganını kabul edip onun arkasına yürüdüler. Sarı lacivert renklerle tek yumruk yazdılar. Hani hep o satlara anarşi olmasın, tribünlerde kavga olmasın, şiddet olmasın diyorlar da işte o tribünler bunun olmayacağını gösterdiler yan yana durarak. Buna rağmen buna rağmen ee, özenle gazeteleri inceledim. Ee, bakalım kim nasıl görmüş bu eylemi diye. İlginç bir sonuç ortaya çıktı. Dilerseniz bunu bir müzik arasından sonra e, değinelim, konuşalım. go devam ediyor. Ben Kenan Başaran radyo havandasınız. Bu taraftarların Taksim'deki eylemi gazetelerde nasıl yer aldı? Yani yanılmış olduğunu zannetmiyorum. 2-3 defa inceledim bir hata olmasın diye. Star gazetesi, Zaman gazetesi, Yeni Şefak gazetesi, Türkiye gazetesi ve Sabah gazetesi o gün Taksim'de böyle bir eylem olmadığını Varsaydı. Yani e, bu gazeteleri okuyup da sonra da Hürriyet, Vatan, Milliyet, Taraf Gazetesi ve Radikal Gazetesi gibi gazetelere bakanlar Allah Allah ya böyle bir eylem olmuş. Ama ben bunu Sabahta, Starda, Yeni Şafak'ta, Zaman'da, Türkiye Gazetesi'nde görmedim diye sorarsa kendine... E, aslında nedenini biliyor. İşte iktidardan yana tavır koyan gazeteler, taraf gazetesi hariç, Türkiye'de bir ilk olan böyle bir eylemi görmedi. Şimdi eskiden gazeteler yine iktidardan yana olan gazeteler vardı ve bunlar hiç değilse şöyle görürlerdi eylemleri. Yani karşı saydıkları eylemleri kötülerlerdi. Hani derler de nankörler çıktı yürüdü. Daha ileri gidenler onları işte yasa dışı eylem diye nitelerdi. Hani ben istedim ki bu gazeteler desin ki ya bunlar taraftar değil. En azından kötüleseler bile bu haberi görseler. Okuyucularını bu haberden mahrum bırakmaya hakları yoktu diye düşünüyorum. Bu medya eleştirisinde yaptıktan sonra bir de Beşiktaş taraftarına özel bir sayfa açmak lazım. Özellikle Çarşı grubuna. Geçen Cuma akşam oynanan Beşiktaş-Bucaspor Beşiktaş -Bucaspor mücadelesini İnönü Stad'ında izledim ve gazeteye de yazdım bunu. Açıkçası maç öncesi herkes işte Çarşı Galatasaray tribününe destek eylemi yapacak diye bizi şartlandırdı. Maç öncesi Baktık herhangi bir hareket yok. E edelik maç başlarken herhalde olacak. Maç başladı. Hiçbir şey olmadı. Maç bitti ve yine çarşıdan tık çıkmadı. Bugüne kadar, ırkçılıktan çevreye kadar, Diyarbakır Spor'dan işte Samuel Eto'ya kadar birçok konuda duyarlılık gösteren haksızlıklara, insansızlıklara, hukuksuzluğa vicdansızlığa karşı duran çarşı, nedense nedense Türk Telekom Arena'da protesto eylemini yapan Galatasaraylı taraftarlara açılan bu kovuşturmaya, bu sürek avına sessiz kaldı. Bu çok acı, bu çok üzüntü vericiydi. Çarşıyı bunca sene takip edip öven işte her eylemini baş üstünde taşıyan insanlar açısından üzüntü vericiydi. Evet, ertesi gün Taksim'deki eyleme Beşiktaşlar da katıldı ama o halkın takım olarak kendine kendine bir pankart açan küçük bir grubun inisiyatifiydi. Bildiğimiz geniş bütün tribünleri etkileyen o çarşıdan böyle bir desteği maç sırasında bekliyorduk açıkçası ama olmadı. Neden olmadı? Şimdi ben Biliyorum ki çarşı içerisinde böyle bir destek eylemi yapmak isteyenler vardı. Belki teşebbüs ettiler ama iki ateş arasında kaldılar. Nedir o? Beşiktaş'ta İnönü stadını yeniden yapmak istiyor. Ve bunun kararını verecek olan buraya cevaz verecek olan da hükümet. Yani Anıtlar Yüksek Kurulu karar verecek ama malum siyasetin etkisi ortada. Yani Muhtemeldir ki Beşiktaş yönetimi çarşı elemanlarına, liderlerine aman çocuklar bu konuda bir tepki ortaya koymayın. Bakın bizim stadımız içinde izin bekliyoruz. Şimdi burada tepki koyarsanız burada bize izin çıkmaz ve biz de stat yapamayız. Stat yapamazsak işte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok gerisinde kalırız. Muhtemeldir ki böyle bir terkinde bulundu ve çarşıda bunu Beşiktaş'ın Ali çıkarları için herhalde kabul etti diye düşünüyorum. Bu bir tahmin. Aksi bir açıklama gelmediği için de bu iddia ortada kalacaktır. Şimdi İnönü Stad'ın yıkılıp yeniden yapılması ayrı bir konu. Hani orada ona karşı olanlar var. Birçok taraftar bunu istemiyor. Yani böyle kalsın diyenler var. Bir yandan da işte Stad'ı oradaki tarihi dokuya uygun bir şekilde yeniden yapalım diyenler var. Bu ayrı bir tartışma ama bana göre çarşının elini kolunu bağlayan konu bu olmuştur. Evet son bir ara verelim. Ondan sonra da dilerseniz Süper Lig'de ikinci yarı başladı. Oradan birkaç anekdot aktaralım. İstanbul Uzaklarda Ne yapacağız İstanbul Bir güzellik yap gelme Gelip günahıma girme Biz buralardan Kopacağız İstanbul Burada sırtlan padişah olmuş Vicdansızlar bir günah olmuş Bir güzellik yap gelme Gelip Girme. Biz buralardan korkacağız İstanbul Vay vay vay yansın gemiler Vay vay vay, vay yansın gemiler Ayarsızdık biz Ayar olduk bellendik Vaktimiz geldi Dilsizidik dillendik, ayarsızdı biz. Ayar olduk dellendik, vaktimiz geldi. Dilsizidik dillendik, ayarsız. Ayarsız. Biz vazgeçtik, kalacağız İstanbul. Sahibimiz yok, bulacağız İstanbul. Bir güzellik yapma Problem sordurma Biz bunu burada çözeceğiz İstanbul dellendik vaktimiz geldi dil sizi dik dillendik ayarsızdık biz ayar olduk dellendik vaktimiz geldi dil sizi dik dillendik ayarsızdık biz ayar olduk dellendik vaktimiz geldi dil sizi dik dillendik Ayarsız. Ben Kenan Başaran. Paslaşmalar devam ediyor. Son bölümüyle devam ediyor. Radyo Havan'dasınız. Evet Süper Lig'de ikinci yarı başladı. Süper Lig'de ikinci yarı başladı. Ve Trabzonspor endişeli. Tedirgin. Malumunuz ilk yarı biterken Fenerbahçe, Aykut Kocaman ve, Kocaman ve Başkan Aziz Yıldırım'la birlikte ee, yeni bir taktik denediler. Aslında yeni değil. Söyleyeceğim onu. Trabzonspor'u baskı altına almaya başladılar. Yaptıkları açıklamalarla hakemlerin e, Trabzonspor lehine kolay penaltı çaldıklarını söylediler. Yani ortalığı bulandırdılar. Psikolojik bir savaş başlattılar. Burada Şenol Güneş maalesef e, onlara cevap verme ihtiyacı duydu. Cevap vere de konu gündemde kaldı, sıtıldı, sıcağı sıcağına ikinci yarıya taşındı. Ee, nedir? Trabzonu stres altına sokmak ve böylece puan kaybetmesini sağlamak. İkinci yarı ilk maçlarında da bu görüldü. Trabzonspor kendi sayısını Ankara gücüyle beraber kaldı. Şenol Güneş açıklamalarına devam etti. İşte istediğiniz oldu der gibisinden. Yanlış yapıyor Şenol Güneş. Bu taktik Fenerbahçe tarafından 2004 senesinde Beşiktaş'a karşı uygulandı ve başarılı oldu. O zaman da Beşiktaş 9 puan kesin olmak üzere. 11 da aslında ama bir maç Fenerbahçe'nin daha sonra tekrarlatıldı ve o puan farkı 9'a düştü. O da bir tartışma konusu olmuştu. O zaman da Fenerbahçe yönetimi hocası ikinci yarıya, da şampiyonluğu ele geçireceklerini söylediler. Beşiktaş'ın puan kaybedeceğini söylediler. Bir takım söylemlerle Beşiktaş camiasını baskı altına aldılar ve başarılı oldular. Orada Lucescu'nun hatası planı görmüş olmasına rağmen ona alet olmuş olmasıydı. Yani rakibin istediği alana girip onlara sürekli cevap vermesi, sürekli konuşması. Bu kendi takım üzerine şöyle bir duygu yarattı. Galiba biz şampiyonluğu alamayacağız. Elimizden alınacak duygusu yarattı. Şimdi Şenol Güneş de aynı hatalara düşerse, sürekli cevap yetiştirirse, sürekli konuşursa kendi takımını aslında negatif etkileyecek. Kendi oyuncularına güvensiz karşılayacak. Evet o cevap verip bertaraf etmeye çalış ama bu ters tepiyor maalesef. O yüzden Umarız. Çünkü biz Trabzonspor'un yeniden doğmasını istiyoruz. Sporumuzun gelişmesi açısından, futbolumuzun gelişmesi açısından. Şenol Güneş bu ataklara yanıt vermezse daha sağlıklı olur kendileri açısından. Şimdi geçen hafta bir de Beşiktaş'ın sahne alışı vardır. Malum Portekiz milli takımının çok önemli oyuncularını transfer ettiler. Buca Spor karşına sahne aldılar. Buca Spor çok yumuşak bir takım. E, tam da şu üstlerin istediği gibi açık oynadı. Bu da Beşiktaş'ın Yıldızlar kadrosuna yaradı. Çok rahat 5 birlik bir galibiyet aldılar. Ama ben maç yazımında da belirttim. Önümüzdeki hafta pilli olacak Beşiktaş'ın aslı asları. Bütün takımlar Burcu gibi değil. Hatta çok azı Burca gibi. Büyükşehir Belediyesi Spor oyuncularının maç çok kritik. Orada Beşiktaş'ın ne yapıp ne yapamayacağını göreceğiz. 17'de 17 diyorlar mı? Bu çok zor bir ihtimal, çok zor. Hani 17'de 13 yapsana bile kardır diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın evet yıldızları keyif veriyor. Onları izlemek futbol severler açısından bence kaçınılmaz, kaçırılmaz bir fırsat. Diğer yandan. Kana kötü de olsa henüz istenilen oyunu oynamasa da Antalya'da çok önemli bir puan, 3 puan aldı çünkü Trabzonspor kaybetti, Bursaspor kaybetti. Dolayısıyla ikinci yarıya o dinlendirdikleri şampiyon olacağız iddiasını güçlendirerek başlamış oldular. Galatasaray Türk Telekom aranda ilk resmi maçına çıktı ve ilk resmi maçında. İlk golü de Servet attı. Ona nasip oldu. Ali Sami'nin kapanış gollerinden birinde yine o atmıştı. Oynanan futbol baktığımız zaman Hacı yeni Romen oyuncular getirdi. Onların beklentiler onlardan az olduğu için faydalı olduklarını düşünüyorum. Kimse Lin Mismovic gibi bakmıyor onlara. O yüzden faydalı oyuncular gibi gözüküyor. Ee, hocalarında hemşeriler olması vesilesiyle bence e, kalburüstonculardan daha verimli olacaklar gibi gözüküyor. de, arzuluydu Galatasaray. Sivas Spor'da dirençliydi. Yani Türk Telekom aranında ilk maç olması resmi olarak bir baskısı da vardı. İşte taraftar eylem yapacak mı yapmayacak mı tartışmaları da vardı. O yüzden e, Galatasaray'ın e, hem saha içinde hem saha dışında önemli bir virajı döndüğünü düşünüyorum. Elbette Galatasaray'ın ilk hedefi Türkiye Kupası olacak. Akabinde ligde de Şampiyonlar Ligi'ni zorlamak herhalde. Süper Lig'de geçen hafta e, zirvede bunlar oldu. Altlarda Kasımpaşa işini güçleştiriyor, Sivasspor bir türlü istediklerini hamle yapamıyor. Bunları görüyoruz. E, Konya malumunuz. Aynı düşme sınırında gidip geliyor. Kayseri Spor güzel bir şekilde gidiyor. Çok iyi oyuncular aldılar. Yani ikinci yarıya Kayseri Spor damga vurabilir. Ve bu hafta, bugün önemli bir maç var. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş Trabzonspor'u ağırlıyor. Maçın önemi şu. Yani iki takımdan biri elenebilir kupadan. Gaziantep, Büyükşehir Belediyespor'un Spor'un alacağı sonuçta da doğru orantılı olarak. O yüzden önemli Beşiktaş'ta gidebilir, Trabzonspor'da gidebilir. Bu kritik e, maç e, aynı zamanda lige de etki edebilir. Burada Trabzonspor için e, ben şunu düşünüyorum, Şenol Güneş de zaten söyledi. Onlar için önemli olan hafta sonu oyuncakları Fenerbahçe maçı, lig maçı. O yüzden kupa maçını çok fazla Düşünmüyor olabilir. Gözden de çıkartmış olabilirler. Bence de doğru olur. Kupa maçı Beşiktaş'ın daha önemli. Çünkü ligde malum. Zaten çok gerideler. Kupadan da elenirse işte orada da fırtınalar kopacak. Gelelim hafta sonu olacak. Fenerbahçe-Trabzonspor maçına. Bu maç ligde bir dönüm maçı olacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında Zaten tarihsel bir rekabet vardır. Özel bir rekabet vardır. İkincisi iki hoca verdikleri demeçlerle gerginler birbirlerine karşı. Tokalaşıp tokalaşmayacakları bile konuşuluyor. Şenol Güneş tokalaşır. Aykut da tokalaşır. Öyle bir, birbirlerine nezaketsizlik yapacaklarını zannetmiyorum. Ama gergin bir maç olacak. Bunu tahmin edebiliyoruz. Sinirler hayli gergin olacak. Fenerbahçe kazanmak isteyecek. Trabzonspor en kötü beraber kalmak isteyecek. Trabzonspor kazanırsa Fenerbahçe'nin gardı düşer. Ligdeki hesapları alt üst olur. Kazanırsa da ligin tamamının hesapları alt üst olur. O zaman hem şampiyonluk adayları artacak hem de kavga çok büyüyecek. Ligin ikinci yarısının da renkli olacağı kesin her anlamda. Olumlu olmuşuz. Çok gürültülü olacak Çünkü bu oyunun bir parçası da yayıncı kuruluş Digitürk. Digitürk'ün satışları hiç iyi gitmiyor. E, büyük paralar ödediler ve ama dekoder satışları o oranda olmadı. Yani bir dedikodu olarak söyleyelim. Kötü bir dedikodu ama hani yayıncı kuruluş federasyon bu ligin biraz daha renklenmesini istiyor diyorlar. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'ın yarışmadığı bir ligin satmadı söyleniyor. O yüzden ilk hafta, ikinci ilk haftasında hakemlerin bazı evlere şenlik kararları da düşünürse, bu dedikodu biraz dikkate alınsa iyi olur diye düşünüyoruz. Üzücü ama maalesef böyle. Çünkü futbol artık sadece bir oyun değil, hatta oyundan daha fazlası ticari bir oyun maalesef. Ben Kenan Başaran. Paslaşmalarda sizlerle birlikte oldum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Radyo Hava'nda kalın diyorum. Hoşçakalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.